Maun Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gördün mü o dini yalan sayanı İşte odur yetimi itip kakan Yoksulu doyurmayı özendirmez o Vay haline o namaz kılanların ki Namazlarından gaflet içindedir onlar Riyaya sapandır onlar Gösteriş yaparlar Ve onlar Yardıma Yardıma kamu hakkına, zekata, iyiliğe engel olurlar.